infak ederse, verdiği her dirhem için, yedi yüz bin dirhem vardır buyurmuş ve sözünü teyit için, Allah dilediğine kat kat ecirler verir ayetini okumuştur.